Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fukushima'dan nükleer sular durulmuyor. Aynen 27 yıl geçmesine rağmen Çernobil'de durulmadığı gibi. O yıl sakat doğan çocuklar bugün 27 yaşında. BBC'nin haberine göre Japonya'da nükleer enerji yetkilileri kapatılan Fukushima Nükleer Santrali'nin biriken radyoaktif yeraltı suyu nedeniyle yeni bir acil durumla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Nükleer Denetleme Kurulu, yeraltı sularını kontrol etmek için kurulan bariyerlerde sızıntı olduğunu, bunun da nükleer tesiste biriken radyoaktif suların Pasifik Okyanusu'na sızmasının hızlanabileceği anlamına geldiğini belirtti. 2011 yılında meydana gelen deprem ve onu izleyen, tsunami'nin ardından patlayan Fukushima'da, bir dizi radyoaktif sızıntı ve elektrik donanımında arızalar meydana gelmişti. Santral'in işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, yani TEPCO, sızıntılar konusunda yeterince şeffaf davranmadığı gerekçesiyle yoğun eleştiri almıştı. TEPCO ilk kez geçen ay radyoaktif suyun okyanusa sızdığını kabul etmiş, ancak eleştirileri reddederek gereken her önlemi aldıklarını iddia etmişti. Ancak Nükleer Denetleme Kurulumu yetkilisi Shinjo Kinjo, TEPCO'nun attığı adımların sadece geçici önlemler olduğunu söyledi. Shinji Kinjo, TEPCO'nun acil durum ve kriz algısı biraz zayıf. İşte bu nedenle sorunları halletme işini sadece onlara bırakamazsınız. Şu anda bir acil durumla karşı karşıyayız, dedi. Nükleer Denetleme Kurumu yetkilileri yeraltı altı suyundaki sısıntının yeryüzüne ulaşmasından endişeli. Shinji Kinjo, radyoaktif suyun yeryüzüne ulaşması durumunda Çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Radyoaktif suyun nükleer santralin reaktörlerini soğutmak için kullanılan 400 ton suyun bir parçası olduğu düşünülüyor. TEPCO geçen hafta 2011 yılındaki felaketten bu yana toplam 20 ila 40 trilyon bekerel radyoaktif trityumun okyanusa karışmış olabileceğini de itiraf etti. Bu gidişle kuşlar konaklayacak alan bulamayacaklar gibi görünüyor. İstanbul'a yapılacak üçüncü köprü güzergahının kuşların göç yolları üzerinde olması gerekçesiyle değiştirildiği iddia edilmişti. Fakat köprü ve etrafındaki imarlaşma yüzün üzerinde kuş türünün evlerini yok edecek. Üçüncü köprünün güzergahıyla ilgili son açıklamayı geçen ay Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yapmıştı. Yıldırım açıklamasında güzergah üzerinde kuş yollarının rastlandığını bu yüzden de güzergahı değiştirme kararı aldıklarını söylemişti. Ancak güzergah değişikliği de önlemleri de İstanbul'un kuzey ormanlarının mola yeri olarak kullanılan çok sayıda göçmen kuşun hayatını kurtarmayacak. Çünkü yapılan çalışmalara göre bölgenin tamamı göç yolu. Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya İsfendiyaroğlu, 3. köprüyle ilgili sorunun noktasal olmadığını söylüyor. 3. Köprü yapıldıktan sonra sağa ya da sola yapılmış olması önemli değil. İstanbul'un kuzeyinin tamamı göç yıldır. Rivaçay'ı sulak alan olduğu için orası göçmen kuşlara beslenme açısından da çok büyük olanaklar sunar. Etrafındaki ıslak çeyirlerde leylekler, bıldırcınlar, kuyruk sallayanlar çalılık ve ormanlarda ise yüzün üzerinde ötücü kuş türüne rastlamak mümkün. Özellikle İstanbul'un kuzeyindeki bozuk orman diye düşünülen çalılıklar göçmen kuşların benzin istasyonlarıdır. Her sonbahar Karadeniz'i geçen ötücü kuşlar bitap vaziyette mola yerine gelir ve bu çalıların meyveleriyle beslenir, güç toplar yollarına devam ederler. İstanbul Boğazı Doğu Avrupa'da süzülen yırtıcı kuşlar için de hayati önem taşıyor. Küçük orman kartalının dünya nüfusunun tamamı Boğazın üzerinden göç ediyor. Boğazdan geçen yırtıcı kuşlardan bazıları ise Arı Şahin'i Şahin, Yılan Kartalı, Yaz Atmacası, Aladoğan, Çakır, Atmaca. Ayrıca Ukrayna'dan yola gece çıkıp bütün gece uçarak Karadeniz'i geçen göçmen ötücü kuşlar da var. Bu göçmen kuşlar İstanbul'un kuzeyindeki çalılık ve ormanda güç kazanıp yollarına devam ediyor. Köprü ve etrafındaki imarlaşma kuşların mola yerini ...yok edecek diyor Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya İsfendiyar olur. Evet son olarak İzmir'in Halkapınar semtinde uzun yıllardır akan ve bulunduğu semtten ismini alan Halkapınar deresi... ...lağım ve atık sularından kaynaklı yeşil akarken içerisinde tonlarca çöp ve kirlilik taşıyarak da etrafa hastalık saçıyor. Halka Pınar Deresi'nin hemen yanında kafe işleten Onur Okanlar, derenin bu kirli ve kötü koku saçmasından kendisinin ve müşterilerinin son derece şikayetçi olduğunu söylüyor. İzmir gibi büyük bir şehirde kentin ortasında derenin bu hale gelmesinin hiçbir açıdan açıklanır bir yanının olmadığını dile getiren Okanlar, yetkililerin de duruma bir an önce el atması gerektiğini söylüyor. Ama tabii ki bu el atma, alıp da dereyi bir kapalı kanalizasyon şebekesine dönüştürmekte olmaması gerekiyor. Çünkü İstanbul'da mesela pek çok dere artık akmıyor. Çünkü yer altında kanalizasyon gibi aynen bir beton zarfın içerisine alınmış durumda ve dereyi görmek bile artık mümkün değil tabii ki zannetmiyorum. Halkapınar'da bunu istesin insanlar. Bence oradaki insanlar şırıl şırıl temiz mis kokulu içinde balıkların yaşadığı bir dere bekliyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azalihan İsmail, Uygar Öze Açık Radyo program destekçisi olun